Tahrim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi zevcelerinin hoşnutluğunu arayarak niçin kendine haram ediyorsun? Bununla beraber üzülme Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. Allah yeminlerinizin kefaretle çözülmesini size farz kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır.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 Peygamber de bana her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi dedi. Eğer her ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne ala? Çünkü hakikaten sizin kalpleriniz kaymıştır. Yok, onun aleyhinde birbirinize arka verirseniz hiç şüphesiz Allah bizzat onun yardımcısıdır. Cebrail de, müminlerin salih olanları da. Bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. Eğer o size boşarsa yerinize Allah'a itaatla teslim olan, Allah'ın birliğini tasdik eden, namaz kılan, taatta sebat gösteren, günahlardan tevbe ile vazgeçen, ibadet eyleyen, oruç tutan kadınlar, dullar ve bakire kızlar olmak üzere Rabbinin ona sizden hayırlılarını vermesi memuldür.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 ve iman edip onunla beraber olanları rüsvay etmeyecek. Nurları önlerinde ve sağlarında koşacak. Ey Rabbimiz diyecekler bizim nurumuzu tamamla bizi yarlığa. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla kadirsin. Ey Peygamber kafirlerle münafıklarla savaş. Onlara karşı sert davran. Onların barınacakları yer cehennemdir. O ne fena gidiştir Allah küfredenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal olarak gösterdi. Onlar kullarımızdan iki iyi kulun nikahı idiler. Böyle iken hainlik ettiler de o iki zevç onları Allah'ın azabından hiçbir şeyle kurtaramadılar. O iki kadına ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi.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 Namusunu muhkem bir kal'a gibi muhafaza eden İmran kızı Meryem'i de Allah bir misal olarak irat buyurdu. Biz bundan dolayı ona ruhumuzdan üfürdük. O Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Rabbine itaatta sebat edenlerdendi o.